Celalim hakkı için kendilerinden önce Firavun kavmini de imtihan ettik. Onlara da şerefli bir peygamber olan Musa geldi. En addû ileyya ibadallah. Allah'ın kullarını, İsrail oğullarını bana teslim edin dedi. Şüphesiz ki ben sizin için gönderilmiş emin bir peygamberim diye davette bulundu. <gülüyor> Ve o Musa onlara... Allah'a karşı üstünlük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil, mucize getiriyorum diye davette bulundu. Ve şöyle dedi, şüphesiz ki ben, beni taşlayarak öldürmenizden, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınmışımdır. Ve eğer bana iman etmiyorsanız bari benden uzak durumda ilişmeyin. Feda'ya Buna rağmen kavminin iman etmemesi üzerine Musa, doğrusu bunlar bir günahkarlar topluluğudur diye Rabbisine dua etti. leylen bunun üzerine Rabbi de ona kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü siz takibe uğrayanlar olacaksınız buyurdu. <gülüyor> Ve karşıya geçince asanla vurarak kapanmasını isteme. Denizi açık bırak. Çünkü onlar Suda boğulmalarına hükmedilmiş bir ordudur. Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekimler, güzel mekanlar ve içinde zevk-ü sefa sürmüş kimseler oldukları nice nimetler bırakmışlardı. Kedâlike ve İşte böyle. Artık onları başka bir kavme İsrail oğullarına miras bıraktık. Femâ vel ve onun üzerine onlara ne gök ne de yer ağladı onlar mühlet verilen kimseler de olmadılar wala kadinajaynaben isra ila min al azabil muhin min fir'ona innehu kana aliyan min al An olsun ki İsrail oğullarını o pek aşağılayıcı azaptan, firavundan kurtardık. Çünkü o üstünlük taslayan bir kimseydi. Haddi aşanlardan. An da olsun ki Onları İsrail oğullarını kendi asıllarındaki alemlerin üzerine layık olduklarını bilerek seçtik de onlara üstünlük verdik. <gülüyor> onlara içinde apaçık bir imtihan bulunan mucizelerden de verdik. Ey Resulü, şüphesiz bunlar, o sana inanmayanlar, gerçekten diyorlar ki, o ölüm ancak dünyadaki ilk ölümümüzdür. Biz bundan sonra diriltilecek kimseler de değiliz. <gülüyor> Eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, o halde atalarınızı geri getirin. min <gülüyor> Bunlar mı hayırlı, yoksa salih bir zat olan tübbanın müşrik ile onlardan öncekiler mi? Biz onların hepsini helak ettik. Çünkü onlar suçlu kimseler idiler. <gülüyor> Halbuki gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları oyuncular olarak yaratmadı. <gülüyor> Onları ancak hak ile yarattık fakat onların çoğu bilmiyorlar. <gülüyor> Şüphesiz ki hak ile batılın birbirinden ayrılarak hüküm verileceği o ayırış günü onların hep birlikte buluşma vaktidir. Yaube la ve la Gün, bir dostun bir dosta hiçbir faydası olmaz ve onlar yardım olunmazlar. <gülüyor> ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler müstesna. Şüphesiz ki aziz kudreti daima üstün gelen rahim çok merhamet edici olan ancak odur. İnne <gülüyor> şecerete'z-zakum Muhakkak ki zakum ağacı çok günahkar olan kimsenin yemeğidir. Kel muhli hamim O zakum erimiş maden gibidir. Sıcak suyun kaynayışı gibi karınlarda kaynar. Sonra zebanilere şöyle emredilir. Onu tutun da kendisini cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra min Başının üstüne kaynar su azabından dökün <gülüyor> Ve ona denir ki Tat bakalım Çünkü zannınca güçlü olan Şerefli olan ancak sendin <gülüyor> Şüphesiz bu azap Hakkında şüphe edip durduğunuz şeydir. <gülüyor> Muhakkak ki takva sahipleri emin bir makamdadırlar. <gülüyor> Bahçelerde ve pınar başlarında. min <gülüyor> ve Önce ipekten ve kalın ipekten elbiseler giyerek karşılıklı oturanlardır. İşte böyle. Hem onları iri gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada emniyet içinde kimseler olarak... Canlarının çektiği her meyveyi isterler. İlk ölümden dünyadaki vefatlarından başka orada ölüm tatmazlar. Ve Rabbinden bir lütuf olarak Allah onları cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur. Artık o Kur'an'ı sadece senin dilinde indirerek insanlara kolaylaştırdık. Umulur ki ibret alırlar. Fertekib innehum o halde eğer dinlemezlerse onların helakini gözetle. Doğrusu onlar da senin başına bir şey gelmesini gözetleyicidirler.''